Elinden de geçiren, ananın elinde mahkum beşikler içinde kalmış ve böyle asıl vermiş fikir vermiş iman vermiş ilham vermiş yetim vermiş bunlara birçok şükret derken ha bilemeyip de bu şükrü takdir etmeyip de Allah'ın şükretmiyen insanlar ne kadar kafil insanlar Allah cümlemizi ahşapten kurşun kurşan? Onun için zikredildiği zaman Haşyetullah'tan kalbi titreyenler, Hakk'a mümin olanlar bunlar. Neyeti müssü verir sana diyor. وَاِذَا كُرِيَتْ عَلَيْهِمْ اَعَيَاتُهُ زَادَتْ مِيْمَانَةً Hâızlı yüklüm ayeti doğru okuyabildin mi? Halık'ı Zülcelal'ın ayeti celidesi okundu mu, tefsir olundu mu, iman ziyadeleşir. Efendim, iman ziyadeliği kabul eder mi? Kabul eder. Kaç tane olmayı Bir iki yok, iman tek olur. İmanın kuvveti, imanın ziyası, imanın üzerindeki olan yakin kuvvetleşir. Daha anlamaya çalışacağız. Allah'ın sonrasında diyoruz. وَإِذَا Aleyhim عَلَيْهِمْ اَيَتُهُ زَادَةٌ اِمَانَةٌ Kur'an-ı Kerim okunuldu ve o da tefsir edildi mi, iman ziyadeleşir, onun ziyası kuvvetleşir. Birkaç misal ister, birini vereyim. Sıddık-ı Azam'ın imanıyla diyor Peygamberimiz şimdiki bulunan zamanında ya kıyamet kadar, ne kadar ehli iman geleceğse, onun imanıyla ile sıddıgı alzamın imanı terazinin iki gözüne konulsa, elbette sıddıgın imanı daha ağır gelir, böyle ziyadalaşır. İstanbul'da Eren Köyü'nde razı geçen hat için konuşturuyorlardı, imanın ziyadalığından bir misal daha aklıma geldi. Orada konuşmuştum, burada da konuşayım. Biz eskiden lokis çarptık, elektriklerimiz oldu. Oraya biraz bisporta dökeriz, bir de klibi çalan. Oradaki boru iyice ısındı mı? Isındıktan sonra pompasına basmaya başlarız, innesini kontrol eder. Basarken, basarken, basarken ziyaret ufak ufak ufak ufak pencerelerden dışarıya başacak kadar ziyası kuvvetleşiyor. Yani müminin imanı da zikrederken, ayetler okunurken <gülüyor> ziyadalaşar, ziyadalaşır, başıyor pencerelerden dışarıya çıkıyor. Bizim imanımız da pencerelerden dışarıya çıkıyor mu acaba? Eee bir kontrol edelim bari çıkmış mı? Yani hepsinin, hepinizin eline terazi vereyim, Kendiniz dertsiz imanımız imanımız kuvvetli mi geliyor zayıf mı geliyor? İman içeride istihdar düşünce ile elem terakki ve daraballah mesela tayibeten teşeceratın tayibetin aslu hasamitün veferu hafisme sadakallahue azim iman katte kökünü attı da kökü tamam tuttu mu? Dalları senaya doğru yani gözlere doğru kulaklara doğru Ağızlara doğru, ellere doğru böyle yükselmeye başlar, fışkır atar. İmanın ziyası da bu nisbette Bakma, ve löküs yapıyorduk, löküs yaptık mı pencerelerden dışarıya vuruyordu. İman kalpten fıştırmaya başladı da gözüne geldiyse, gözün semaya baktın mı Mur gibi ağlar. Ne ağlar yok? durulan durduran Ceyd, ibret gelmiş göze. İbret gelmeyen gözün sahibi, içinde iman zayıf, nefis köp savdu da dışarıya vurdu mu oranın reisi cumhuru efendim huzurdan haşa imansız olduğu zaman kapdaki oturan gözün elin ırzına, namusuna düşen yani buraya iman daha yetişememiş, filizini oraya atamamış ziyafı dışarıya çıkmamış Allah şimdi demek. Kulağımıza doğru geldi mi? Ulağa geldi mi iman dışarıya fışkırdı mı? Ulağa ve bütün mevcudat Allah'ın zikrettiğini bilir. Fe bismillah. Ve min kulli şey'in illâ yusabbihu bi'amdihi ve lâkin lâ tafqahûna tasbîhahu. Fe sallallahu azîm. Çirana varır dinler. Çiran baştan Fetteh, Fetteh, Fetteh. Ondan sonra yolu açılır. Hatta İsmi Zasati yolumu aç, yolumu aç diyor Tirem, ondan sonra yola devam ettin mi? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, diye başlıyor. Şuraya vuruyorsun, tap tap diyor, halindeyse imanı buraya gelen adama hak hak dediğini duyar bu, yani hak hak diyor. Bir cüspazla müridi oturuyor, bir adamın biri sevdalanmış, aşık olduğuna türkü söylüyor. Al elmanın beşini, yitirdim ben eşimi. Yalnız yatamadım, gönder gelsin eşimi diyor. Zat hımbır hımbır ağlar. Ne alıyorsun kuzum diyor, şey, üstansın diyor, türkü çağırıyor. Ne türkü çağırıyor, bire oğlum diyor. İman kulağı dolmuş bir yere, dışarıya yapıştırmış. Al elmanın beşini diyor, beş vakit namazı al kabul et. Tabilli, erkanla ile, farzıyla, vacibi sünnetiyle. Kul, kabul et diyor, görmüyor mu adam diyor, yitirdim ben eşimi diyor, rızamı yitirdim yarabbi hangi ben içinde bulduracaksın diye arıyor, görmüyor mu adam diyor, yalnız yatamadım, kabirde yalnız nasıl yatayım, ailemi, evimi, barkımı, her şeyimi bıraktırıyorum yarabbi sokuyorum oraya, nasıl yatayım, <gülüyor> gönder gelsin eşimi, iman eşimi gönder diyor, görmüyor mu diyor.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 ...sabahlara kadar ku çekiyor, biraz dedim bağırıp yandı görüyordum diyor. Çünkü para usulü kalpte muhaddis olarak yetişmiş... ...kaç bin hadisi elde edilmiş, böyle <gülüyor> her tarafı ulema bir zatıdı. Allah şefaatine nail etsin bunu. <gülüyor> Onunla yapamadım, <gülüyor> gönderdim zaşa diyor. Zaşa baktım ki diyor ah ah ah ah ah ah ah hızlı diyor. İlimi yetiştiremedim, kalbimi uydurdum oraya diyor, kalbim tam mutsuz oldu, çatlayacaktı diyor. Onu da bırakayım, başkasına bakayım. yer gene döken diyor bir alet var, yani o diyor taktuk ediyor, gene dökülüyor. Baktım onu, iyi kim dedi mi diyor. İmanı kulağına gelmiş çünkü. Entel hadi entel hak, entel hadi entel hak, eyse el hadi bunu dinledim diyor, bunu da sabah oldu diyor. Bak kulağına iman gelenler böyle oluyor. Bizim kulağımız da evlerimizdeki radu dinlemekle, dıştaki kav-kıybet dinlemekle, male yani dinlemekle geçiyorsa, iman kusura bakma kulağına kadar gelmemişler. Orada iman, akıl, hilim, sabır, kanaat, tevekkül, tevazu, Erkan-ı devletli İslam'dan kurulduysa her şubeye emir, her şubeye emir, emri bil ne neyli yani amir gelir. Daime iyilik gelir, ev vilayete, göz vilayetine, ev vilayetine, hayat. Kendini bilirsin, yerini haram tutuyor, sanatında hile yapıyorsa, içerideki reisi cumhur şeytan oluyor o zaman. Yerin hile yapamıyor da Allah'tan korkuyor, titremeye başlıyorsa, Bakma içerindeki mihmani tahir oturuyorlar hakkında. Sen kendi kendini güleceksin. elin zırzına namusuna doğru akıyorsa içinde bu sıra bakma. Baş gibi nefsi emmara reis-i cumhur şeytan oturuyor. Yok, gözün bakınca onu muhafaza ile bakıyor. O namusunu muhafaza ile bakıyor da acıyor Allah. Komünistler elinde koyma ya Rabbi namusunu ah, namusumuzu diye gözüne agut geliyor da böyle oluyorsa içerine iman girmiş, iman yerleşmiş, kırksalmış, iman oturuyor, baş e, vekili olan akılda yanını almış oradaki hilir, sabır, kanaat tevekkül, tevazu ne de bakanlar olarak oturmuşlar, idare ediyorlar vücudu. Ama biz ki hocam, yarı yarıya benzeyor. Bazı kudvetin gibi oluyor, bazı da böyle oluyor. Bazı harama bakıyor, bazı Allah'ın kudretine bakıyor. Öyleyse Kıbrıs'a benziyor, Makaryos oturuyor bir tarafında, bir tarafında da bilmem o kimse, onun ismini hatırında değil, bir tarafta İslam oturuyor herhalde. Yani uylaşamamışlar, kendine geçmemiş daha buranın salahiyeti hak rızası için tabi büyük üstad Hacı Esadi elmi o fasil rabul aziz hazretlara tarikata ihtiyat esnadı billah bismillah li kullin caalna min kimhaten ve min aca sallallahu alhim ayeti kerimesiyle evvela şeriat sonyan tarikat Allah'ın kullarına kullar vacip oldu. Ne aç münevver bir yol demek. Tessir-i anlaşıldığına göre ayeti Celile'nin manasını o, bu cihanımız babamın icazet namasına bu ayeti i yazmış. Oradan görmüştüm Mansur-u olmuştu. Yani evvela şiriat saniyen tarika İman bir tek, iman bir. Şeytan var düşmanı, nefis var düşmanı. İki kessek bir başa bela olduğundan Rabıtaya devam etsinler, bir Evliyaullah'a el versinler de yetiş ya istaz değil de yetişecek bir hutbu cihan'a itiraf de iki taş, iki kessek bir başa bela olmasın, şeytanın karşısına hutbu cihan dikilsin daim Tarikat böyle vacip oldu. Allah, himmeti ruhaniyelerinden bizleri ayırma ya Rabbi. Çok muhterem kardeşim. Her insan, bir veliye tabi olmayı arzu eder ve arzu edip tabi olan kimseleri zannediyorum elbirleri. Bu mecliste söz söylemeye haya ederim ama böyle mecliste bir daha elime geçmez ki konuşabileyim. Hep istidaklı insanlar gelmişken, bizim mağaza çoktan beri paslanmış.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 ...lazım gelen şeylere konuşmaya gayret edelim. Allah'ımız muvaffak bil hayretsin inşallah. İnsan varzu ediyor. Üstaz buna diyor ki, sen beş vakit namazı kaza et ve istiğfar oku. İstiğfar oku, korucunun kazası varsa yap. Hukuku, ibad varsa halallar. Kendine bir mukaddeme ders olarak kabul et bunu, bu ders değil. Dersi almanın için çalış, hosat da çalışır, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, varıyor, diyor ki ustaz, şimdi diyor bir istihara hakkın var, yedi gün yatman lazım, akşam yatsıdan sonra gusle versin, gusle abdesti ile iki diket hak hızası için namaz kılarsın, namazdan sonra başın gün batıya, ayağın gün doğuya, kabirde yatmış gibi sağ tarafına kıbleye karşı, her hususat için istihara sünnettir, bunu yaparsın. Yedi gün onu yapar ve numara atarsın, birinci rüyam, ikinci rüyam, üçüncü, iletirsin huzura. E o huzura iletmezsen onun şubeleri olan bir efendiye iletirsin. Aynı onda, o da aynı dersi verir, o da aynı leçeteyi verir. Dört köşe yedi yıkından ne kadar elektrik varsa fabrika şimdi Konya'da ne kadar ıı, elektrik yanıyorsa onun, ıı, onun ıı, fabrikası tektir. Belki kendi içinden daha güzel yananlar var. Yani kendi içindeki yanandan daha teşkilatlı amezelerine dahilmiş Güzel güzel yananlar var. Üstad-ı Azam'ın kalbinin çarkının dönmesiyle her memlekete bir dilek dikmiş. O dilekten çekiverdin de evine taktın mı, düğmesini yırttığın zaman tırpadan yanar. O direğe sarlık, kurban olayım sana deme canım. Onun fabrikası var, fabrikaya muhabbet etmanın. Fabrika, ya kurbanım olayım, ceryanına senin deme. O ceryanı kargıdan Halik'i Zülcelal'a yarılar. Yani onu eden o aleti, o fikri. Yok canım, herif çıkıyor çıkarıyor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 tamamen vasat tatna. Hiç kimse şurada kimleyemez. Yani ben hafızım diye anur yapamaz. Bir fet verirse dili başlar, e, telin sesi gibi gelmeye. Hiç konuştuğu duyulmaz. Haletü zülcelal okutursa kulverdi veren. Şurada efanın duası ejnebiyela daha kızler koymuşlar. Pırıl pırıl gönül seza alıyor. Hep mi riyali taşkınım? Ben hiç taşkın değilim. Gitmiyorum. Nereye taçibuna gitmiyor? Onu halk eden Halide Zülcelal var o bunu halk eden. Niye taçibine gitsin? Hem yani bir hafızı koy bakalım. Hafızın kalbi satıp, kanı alıp vermeyle memur bir şey var burada, bir kalbi var. Onun üstünde küçücük bir süveydari deru var. Gözün bebesi, bebeği kadar kara. Bunun bezerine şerit gibi 6666 alayı, hisseden hafız mı? Daha kıymetli senin keyfini mi daha kıymetli? Evet de o hafızın, kalbinin hangi şerifinde kıldan ince olan bir şeride Kur'an'ı sarılsın? Oku hafız tahai desen derhal i Yesus'ten oku o okur. okur. Şerif hazır, senin gibi fır fır, fır, fır, fır demem de başına ayağına da getirmez. Hepisinin başı, hepsinin başı Allah'ın kudretindendir. Bunu evvelden de mi koyuyor, bunu konuşturanlar? Hep bize hiç alakalı yok, hakikaten. Evlerden bellemiş, okumuş ve bunu söyleyem diye hazırlamış iş değil bu. Yapımızın lütfudur, o sizden başlıyor yine size geliyor. Açılalım bir aşkıla, Eşhez <gülüyor> mühürtü. Kelimesiyle cümlemize husum hakimeler tevfikir. E Kardeşlerimizden arzuyla var da biz buraya zorla sokulmak istiyor, Bizi çekiyor, başka tarafı konuşturuyor. Bırak bizi biraz kendimize. Biz arzu eden insanların derslerinden konuşalım. Teyfi e da anlıyor, dinlediği zaman dersindeki müşkilatı bilsin. Ama istidaklı, kabiliyetli insanlar gelmiş, şuradan da konuşsa ak ah buradan da kalbimizi o yanda çekiyor, bu yanda çekiyor, konuşamıyoruz.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 Ona benzeyen bir insan görebiliyor musun da halif olsun, ancak ders değiştirebiliyoruz böyle, başka bir şey yapamıyoruz. Hiç kimseye, irşada imkanımız olmuyor, ancak o, gece birisinin rüyasına giriyor, bize gönderiyor, diyor ki, efendi böyle onu tembih etti, dersimizi veriyor. Yapan da o, bir izle. O mu yapıyor? Allah'ın kudreti yapıyor. Allah'ın kudreti yapıyor. Yani, Birisi mağribde, bilim yetiştirse, kendisi ortada. ikisi kırt kırt cam verirkene, cam verirkene, ikisinin sekaratına da yetişemeyen müşidi kamil olamaz diyor. Mutlaka yetişecek. Mutlaka yetişecek. Kabir de suarına yetişemezse müşidi kamil olamaz. Kabir de mutlaka sualına yetişecek. Nasıl yetişeceğinden? Burada ortada geldi. Malik'te, Meşrik'te. İkisiyle de alakalı bizim gazı köyünden Ramazan amca vefat ediyor geçen. Başında birçok arkadaşlar var. Can hulguma yaklaşmışken böyle toplanıyor. Çekilin çekilin efendim sırtları geliyor. Çekilin diyor. Çekilin diyor. Diyorum efendim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abdülü ve Bunu ben böyle olarak kabul ederim ve uyarım. Yani Sizin aklınıza sığınmanın için başka kaideler söylemiş kitap onu söyleyeyim. Haliki Zülceler o kutlu cihanı sevdiği için onun suratında iki melaikeye emrediyor. Aynı surata gönlüm, yedin, efendinin evlatları ölüyor, şeytana, şeytan musallat olmasın, meleklere vazife veriyor Allah, onun namına melekler varıyor, yetişiyor. Şeytana yanılma, şehadet oku diyor. başlıyor şehadet okumaya. Ondan sonra kabire giriyor, kabirde mülker melekleri geldiği zaman Rabbüke, bilüke, dediği zaman şeytan suratında Rabbim benim, Rabbim benim diye böyle parmağı ile kendini gösteriyor, o zaman Rabbımız o kutlu cihanı yetiştirerek yahut onun namına bir melaikeyi göndererek Rabbin Allah, Nefin Muhammed, Hıglan, Beytullah diye haber veriyor, haber veriyor, kurtuluyor. Bunu üstazın ağzından dinlemedimse, kulağıma yemin ederim o zaman. Yani dedi ki bir gün, Nakşı tarihindeki hastanın biri de, kabre girdikten sonra, oradaki ruhla müşkidin alakası. Onu tek tekmiri sürük edip, evliya de ne kadar çalışacak ve evliya edecek. Muhammed i Muhammed Bahaiddin-i Nakşübendi-i'l-Veysi'l-Bukhari, Kudse, Sirrahul Aziz Hazretleri üç şey istedi Allah'tan, üçünde kabul etti. Hedef Risalesinde ne var ya, birisi de buydu onun. Yani ahirete irtihal eden evlatlarım kamil olmadan ölüyorlar fabirlerinde onları veli olarak yetiştireyim Ya Rabbi. Tarikatın kıyamete kadar baki olsun Ya Rabbi. Ben vefat ettiğim zaman, halifem vefat ettiği zaman, etrafındaki şu kadar bilgiyle şefaatları tokulsun Ya Rabbi. Üçünüze kabul ettim diyor. Üçünüze kabul ettim. Efendi Gasseri'de Hacı Şaban Efendi'nin evinde olduğunu zannediyorum. Şahefendimiz hazgatladı dedi, Hacı Esad Efendimiz dedi. Dayısının kabrine gitti, ben de yanındaydım biraz daha halifeler vardı. Dışarıda olduğu halde kabile burakabayla dayısının ne taiflerini değiştirerek burakabaya sonra üyeliği merkebesine çıkardı.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 seyyid cevahir-i cahinab, rahula cevahir mevcudat an ham hoşhuy nesim an ham hoşhuy ve inneke la ala azim, nebiyü ve şefii'una Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Verdü nevâ ve me'a yem'i'l-havâ inhu ve illa vahmi mülha harimü bezmi kurbi hev'atna Muhammed Mustafa Rasalallah. Ka'be-i Keram-u Adifan Khatib-i Meclisi Firdevsiyan Qibeli Qabuli Aşikan Ahmed-i Müştebar Rasalallah.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 Rahmet eyle ya Mevla, bizi de kabul eyle, sen Muhammed. 211 ismin nur-i Hak'tandır aslın, Halil İbrahim neslin ceddine ala Muhammed. Her cihet görür gözü aselden hulvi sözü, Hayrün nisadır kızı, sever an-ı Muhammed. Kademin arşa erdi, kadaka Hüseyin'i buldu, bin bir kelamı kıldı, cananımız Muhammed. Ümmetin bir kere görse, kademine yüz sürse, Keçanıruz hurban geçse yolunda hem Muhammed. Teavuz billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezekin feinna'z-zikra temfeu limin. Sadallahu azim. Tevella rasuluhu'n nebi'l kerim. Kana'n nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Eddin Meciaha, Eddin Meciaha, Eddin Meciaha. Sıddık Rasulullah ve Nefi Habibullah. Halı Güzül Cenamız Allahımız, Elle Cenamı. Ve La İlaha Vayda. Hazretlerim, Evet, Çünkü İnnah Zikra Temfaul Allahımız. İki cihan güneşi, Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'e Habibim Ahmet, Rasûlüm Ya Muhammed sen vâz-u mü'min olanlara menfaat verir. Mü'min olanlara menfaatı olup bağızın. Halıkımız kesin olarak mü'minlere menfaat için bu emir duyurdular. Hayır hata Bismillah. İnne mülûminun eldin iza dikir Allah ujilat ve iza kuliyat alayim ayat üzere tüm imana. Bataf Allah mümin olanların terabusu da bu ayet ile ille aakhir alayah nihayetine kadar. İnne mülûmen olanlar, ıza zikr Allah'u vjle kulubelerin, müminlerin, mümini i kamillerin, hakka mümin olanların yanında Allah, Allah, Allah zikr edildiği zaman kafî ilahiden, hashyatullah'tan kalbi titrer. Azamet-i ilahiyeden hayfinden Allah'ın kalbi ürperir, titremeye başlar. Müminin ayarı bundan belli olur. Zikredildiği zaman kalbi ihtizaz etmeye başlar. Tüyleri basırsa ürperir. Şafakla dersine okurken başka alem olur. O hep insanın şahsında bir başkalık olduğu gibi İnsanın içinde, kalbinde de birbirine bir türlü Rabbimiz tecelli buyurur. Fakta zikir başkalaşır, kalbi cilalandırır, kalbi feyize kavuşturur biiznillah. Hadis-i şerifler, niçâ ayeti i var, bilirsiniz Estağfurullah bismillah. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَى عَنِ الْفَحْشَٰي ve وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْتَارِ اِلٰهِ الٰهِ ya. الٰهِ الٰهِ Salat, mutlak, muhakkak salat, fuhşiyetten, münkeretten Allah kullarını namazla kurtarır. Yani namaz olan bir kimse de fuhşiyet ve münkerat olmaz. Lakin Allah'ımız üstüne getiriyor yine. Vela ekber. Bu hususta zikir daha büyük büyürüyor Allah. Yani kalbi temizlemenin için zikir daha ekberdir. Yani anlayalım cekler zikrullah adesi şerifle tefsir eden ayeti zikrullah şifaul olur. <gülüyor> Gerçek ben zikir kalbi <gülüyor> şifası. Nasıl şifası? Hırsı, tamaı, pokulu, adavatı, cini, buzlu, riyayı, şim hayit, <gülüyor> içeriden çıkarır Rabbim zikre derken ha, zikri kağıdı mı başlar. Yani buraya dönüyorum şimdi. Birçok kardeşlerimiz Rabbimizin zikri zikrediyor ve zikrediyoruz Elhamdülillah. Zikreden zümreye Rabb'im bizi ilhak buyurmuş. Bu nimete şükredelim inşallah mükafatlanırız. Yani Konya bakın şöyle okuyu verdin herhalde. O 50kaç bin güne kadar nüfusun içerisinden halid Zülcelam bu kullarını seçerek, takdir ederek filan velinin evladı oldum demiş bize. Yani bu nimete hiç şükredilmez mi? Birçok zenginler var, zenginler de fakirlere deyirler. Biz zenginliğimize şükredelim ya siz de sahatını da şükredelim. Allah. Fakirlere de sahat lütfetmiş ya. ...bize Halik'e Zülgelal hem zenginlik lütfetmiş, hemiz sahab lütfetmiş. <gülüyor> Hacı Esad-ı Erbil'i Kuddise Sirreul Aziz Efendimiz'e Behice Hanım annemizin bir sözü var. Ya, be ya, ya Behice, yahut da Behice Hanım soruyor. Ya Üstad ı Azam, Hacı Esad-ı Erbil'i Kuddise Sirreul Aziz, Allah sizi mi pek seviyor, bizi mi pek seviyor diyor. Şu an hanımız sükürt ediyorlar mecburu. Beni Allah çok seviyor dese zenlik oluyor. Sizi çok seviyor dese yalan oluyor. Yani kendi bu, bu ahtap daha çok seviyor Allah. E o zaman geriye tevcih ediyor. şu suanımızın cevabını diyor siz verin. Behice hanım da hulafadan en kıymetli bir hanım.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 Hacı Esad-ı Erbil'i Putre Sirrahul Aziz onun cezbesini feyizle derişmişler. Bir sükunet hali gelmiş. Hiç zikrederken gözünü yumamaz. Lahime üstazın anına bakarlarmış. Bir gün ayrı yerde zikredilirken sükunet buldu zannedilmiş. Feder böyle zikle başlayınca kelamı dergahında o harakayı zikreder. Zineb denize düşmüş gibi diyor, beni bir kayıp üzerinde dargı gidiyor bir hal oldu, Ben orada bulmuşlar, mest halinde. Üstaza varmışlar, efendim, Mustafa Efendi'nin cezbesi yengilendi feyiz hali geçti, cezbe geldi, hayır hayır. Üstünde bir hici hanım var da Mustafa Efendi'ye, çok tahşiku vardı, o çekip indiriyordu, diyor. <gülüyor> Bu anne diyor ki, ustaza.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 Fedaki ebi ve ümmi binersin. Ya Rasulallah, annem babam daklı da canım kurban olsun sana. Sevilmem mi sen? Ya Ali, ya Ali, buyurun. Fatma da sever misin? Ya Rasulallah, Fatma da severim. Yalan söyleyemem. Onu da severim. Ya Ali, Hasan Hüseyin'i de sever misin? Hasan Hüseyin'i de severim ya Rasulallah. Yani yalanını söyleyem, onları da söyle severim. Bu dört tane sevgiyi bir kalbin içinde nasıl başırsın ya Ali? <gülüyor> Sükürt etmişler, kalmışlar. Suala cevap veremiyorlar. Halbiza, vağızın birinde Allah'ın inayetiyle diyor. Ne sorarsan sorun, cevap vereceğim Allah'ın inayetiyle. Niye güveniyorsun ya Ali? Diyorlar. Doğduğum zaman annemin memesini tutmadan Muhammed Aleyhisselam ağzıma tükrüğünü vermiş diyor yani onu emmişim, Kürt dağıma kadar ben ilim bulayım diyor. İlmin medinesi benim diyor peygamberin şehri Ali kapısıdır, ilim kapısından gelen oradan gelsin. Sadakat kapısından gelen Sıddıklığın, doğruluğun şehri benim Kapısı sıktığı Dıyıgı Azam, oradan gelsinler. Adaletin Medinesi benim, kapısı umar oradan gelsinler. Halanın şehri benim, kapısı osman hayadan gelen oradan gelsin buyuruyor. Allah şefaatine nail etsin inşallah. <gülüyor> Bu kadar alim olan Ali, radıyallahu anh, cevap veremeyecek mahsum şekilde Fatım Atat Zuhra var, yanına varmışlar. Belli, üst düşük. Yani gözleri pürçelmiş, ağlayacak gibi. Yedi defa etrafını kıvranırmış, tavaf edermiş. Fatma'da Zühra Vademiz, dergin gördün mü Azad Onun kırgınlığını düzelteyim diye yedi defa etrafını tavaf eder, boğazına sarılır. Kurban olayım ya Ali, niye oldum da böyle sen diyor, mahsum duruyor. Yıkıldım be onun babana.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 Muhammed'i sevmek imanımdandır, Fatımahtar Zuhra'yı sevmek şehvetimdendir, Hasan Hüseyin'i sevmek tabiyetimdendir, onlar severdi, sen neydi dedi. Kavuştular hemen vardılar, suana cevap vereceğim, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurun dedi, Allah'a sevmek aklımdandır, Muhammed'i sevmek dinindendir. Fatıma Zehra'yı sevmek şehvetimdendim, Hasan Hüseyin'i sevmek tabiyetimdendim Hazreti Muhammed aleyhisselam, Hayır ya Ali, hayır. Bu sualın altından sen kakacak gibi değildi. O nübüvvet ağacının meyvesi olan Fatıma verdi sualın cevabını <gülüyor> Anca o nübüvvet meyvesi bu suala cevap verdi. Bir günün birinde yine Önün birinde bir güne, ya Ali sende öyle bir fazilet var, ne var, benden artık dört tane tanıyorum yok üç tane, birisi senin kayın baban iki cihan güneşi, benim kayın babam iki cihan güneşi değil, yani sen Fatımat-ı gibi bir sultanın kocasısın. Ya Ali. Senin nikahın semalarda kıyıldı. Yani Fatma Zuhra validemize cümür gönderecek, cesaret edemedi. Sıktığı ağzımı göndersem oğluna ister ama ruhu fariga göndersem oğluna ister. Birisine söylemedi, bizzat kendiler varlıklar. Dinde utanmak olmaz, ben varıyım. Fatıma Zuhra'yı bana ver ya Resulallah Huzuruna vardı yüz kırp geçmiş böyle. Hayasından konuşmaya imkan yok. Bende cesareti vardı konuşurum zannediyor imkanı bulamadı. Ya Ali içinde bir hal var seni utandırıyor niye konuşmuyorsun? Hayay diyorum ya Resulallah. Din de bir mahsuru yoksa hayay etme. Allah aşkına diyor dinimizde İslam dininde bir mahşuriyun sıhha ya utanılmaz. dinde Ya Rasulallah, ya Rasulallah. Bu söylüyorum Fatıma Zehra'yı bana Allah'ın emriyle verir misin Allah Allah. Bugün diye şöyle Fatıma Zehra'nın boyu bası bozmak göründü de Ali Yalmutaza gelseler Fatma'yı versen diye hatırından geçti. Bu, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bizim Fatma prey Ama can oğlu Ali Yalmutaza gelmiş. Seni nikahla Allah'ın emri üzere almak istiyor. Alır mısın? Allah Allah. Bugün sabahlayın. Babam beni bir kocaya verirse Ali ya Murtaza ya verirse gelmedi. Yani böyle gelmedi. Ne demek böyle mi gelmiş bu insanlar? emin derhal nasıl oldular? Allah'ın selamı var ya Muhammed. Semada ku olan mirasın yüzüne silaht etmiş sizin kalbinize hep ilham suratında gelen semada. Haliyyel Murtaza ile Fatıma taz nikah merasımı bitti. Bitti, yerde yapın. Yalnız Halid-i Celal soruyor, nikahına neyi kıyalım? <Gülüyor> Muhammed huzunun nikahı ne kadar ister? Yani ne isterse Fatma istesin, biz onu diyeceğiz nikahına diyor. Şu hali diyorlar, diyorlar. Muhammediye Şerhi, İsmail-i Haksa Hazretlerinin Kitabın kitabında manzuru fakiranem olmuştu. Elbette size görmüştüm, okumuştum. Diyer ki ben günyevi olan altınla, ahçayla bohçayla nikahımı döydürmem. Ben uhrevi istiyorum ya Muhammed dedi. Kibri ile eminim. ve geri geldiler. Allah'ın selamı var. Allah'ın selamı var, firdevs-i e'la cennet demeye, nikâh'a kıysak mı Fahzıma. Soruyorlar, Hayır mısın? Hayır, ona hayır değil. Ben cenneti istemiyorum. <gülüyor> ne istiyorsunuz? Babam yarın ümmetinin derdine düşüp de şefaat ettiği zaman, cehenneme artık olarak gidenler olursa, o ilkeklere ilerken ben de kadınlara şefaat etmek mezzuniyetini, ilkek veya kadın şefaat hakkı versin. Allah da nikâhıma kokuyasın. <gülüyor> İbri emin geliyor ve geriye nazır oluyor. Allah'ın selamı var, keskin olarak Allah seni şefaata mezzun etti. hazret Ali var. <gülüyor> Allah şefaatinin ailesi. Yani biz Cehice bir misal olarak yani hepsi peygamberimizin fazileti, Fatıma, Tez gibi bir kıza nikahınız kıyıldı diyor. Şahsi peygamberimizin kızı, iki cihan güneşi gibi bir Muhammed'in damadısın diyor. Yine fazileti yani Bey Behicra hanım da diyor ki, Üstaz'ım Allah sizi mi çok sever, bizim mi sen bilirsin diyor. Bizi çok severmiş ki. Senin gibi bir hutbul ahdaba bizi evlâd ettiler, hâldülillah diyor. Konyalılar, Kayserililer, dört köşe yediciklığından olan din kardeşlerimiz, Halid-i bizi çok severmiş de, Adi Sami Seyhani, ''Utusa Sirrehu'l Alif'' gibi bir sultana bizi evlâd etmiş, elhamdülillah. Allah hîmetinden, Cevetecih'ünden ayırmasın Aa, inşallah. <gülüyor> Mevzumuzu şöyle alıyoruz. Halide Zülcelal'ımız İnnemel mü'minûnellezîne izâ zikrallâhu vecilat kulûbühüm. Halide Zülcelal zikredildi mi? Allah, Allah, Allah. Anıldı mı? Mü'minik kamillerin kalbi haşyetullah'tan, havfi ilahiden titremeye başlar. Böyle anılınca kalbi titremeyen Kalbiden hırf gelmeyen, seharla boynunu büküp de gözünden yaş gökmeyen, Allah'a Allah ihtiyacını bilmeyen, başka birisi hapishaneden, bir zahmetten, bir borçtan kurtulun, kurtulunca teşekkür ederim, teşekkür ederim deyip de Allah kendini, kendini, Efendim anne ile baba arasından olan bir damla çıkınca bütün vücudu yıkamayınca temiz olmayan bir sudan Halk etmekle ana rahminden kurtarıp Dışarıya çıkarıp Anne de, daime üç gün üst üst güne süt yiyse bir damla süt gelmez memesine Yavru yok çünkü Yavru da geldiği zaman Yani o yediği süt hep olur incelen bakın, doktorlar ümum an arasalar sütün içinde et yok. Ama mi gıda olarak ete tahril eder Çocuk da dünyaya geldiği gün, üç gün üst üste et yedirsen annesine, makinelere vur istersen. Etin içinde bir damla süt yok, annesinin memeleri, süt, memeleri sütle dolar, Allah'ın kudret musluğundan o yavrunun altına verin kana kana şıpır